Elbabımıza ihvan-ı bahsablarımız tecammü oldular. İstedi, eğit, nusihat istediler. Bence onlara Üstad-ı mübarek parmağıyla yazılan... ...kitabından bir kısım parçalar okuyacağız. Allah cümlesi hakkında tersirini halk eyle. <gülüyor> Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ehli dünyadan içtinab, dünya ehlinden ayrılmak, kaçmak. <gülüyor> <gülüyor> Üstaz-ı Azam Efendimiz'e, Hacı Es'ad-ı Erbil'i, Hudses-i Aziz Efendimiz'e, <gülüyor> Yeniin sab zamanımdaki lezzetleri alamıyorum. Gitti süre ben de bir avar alıp meydana geldi. Halen evvel kalbim çalışırdı, kalbim lep sayi okurdu. Şimdi kalbim sükut etti, durdu. Neden olduğunu bilemiyorum ustazım diyor. La ...gine gayretimle kalbimi çalıştırabildim. Lakin... ...neler engel olduğunu bilemiyorum... Yine başıma bu musibet gelmesin diye mektup yazıyor. Üstadımız... ...Allah ve alem... ...Allah alimdir, bilir... ...çok şiddetli sınlıktan... ...çok şiddetli sıcaktan... ...insanın vücuta hasta olacağı gibi... de kalp hastalanır. Üç sebepleri var. Onlar olduğunda kalp hastalanır, zikrini bırakır, gaflete dalar. Biri, hilaf-i şeriat. Şeriata muhalif hareket ettin mi, kalpten zikir, ateşin üstüne suyu dörtmüş gibi söner. Şeriattan milim ayrılmamak lazım. Bir, kısaca olsun, efendimizin dediği kadar. İkincisi, <gülüyor> dünyanın zivi ziynetine, israf kabilinden olan, işe yaramayan, sıralara niye serilmiyor da, bir boy alısı halı salacağım, oradan taşurayı halıyla böyle duvarı tutacağım. Böyle bir şeyler israf. Halen, üstadımız dahil olmamışlar, bir yazar görmüşlerden de görmüştüm. Yani duvarı hep halı etmişler. Bu Firavun adetiyle, şunu kaldırın görmüş Yani Firavun'un duvarlarındaymış o. Şöyle e, Mekke'yi, Medine'yi, Otsu-Sherif'i temsil eden değil de, şöyle zinet için şehirde en kıymetli halıyı alarak, duvarlarına böyle asarak, halkta sermeni yok da bu, bu biçim şeye israf denilir, böyle şeylere gömül verirseniz diyor kalbin ikinci hastalığı, zikrinin durması bundan ileri gelir. İyice <gülüyor> dinleyelim, şimdi yani, şey miyim çıktı. Üçüncüsü diyor, haflet-i kalp sahibi kimselerle, ehli dünyayla ihtilaf ver. Karışırsan derhal söndürür kalbin zikrini. En mühimi buymuş yani. Onun kalbindeki hastalık hal sirayetinden kalbin sevgili dostları istemez olur. Böyle bir hale gelmiş insan. Efendimiz buraya en sohbetinde şunu misal verir. Şunu <gülüyor> sohbetinde çok <gülüyor> büyük bir mükevref. Ayasofya Ayas Sof camisi. <gülüyor> Şimdiki müze halinde olan büyük cami. O da biliyorsunuz, kimse Allah'tan yapılıyordu. Kuppası tut, tut, tut, tutmayınca ee, bunlar o zamanın kahinleri, müneccimleri vesaireler toplandılar. Tarih Kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekkeden Medine'ye icret etmiş, duydu. Onun eli olmazsa, oraya yapılmayacak diye aralarında konuştular, bir heyet gitti. Vardılar, dediler ki, ya Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam biz büyük bir kilise yapıyorduk, kupasını dokturamıyor da, Ne zaman ki yapsa iskele boşaldım, çıkıyor. gibi çakıyor. Kainat Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir avuç toprağı almış, Medine toprağından. Onun içine tükrüğünü bırakmışlar, mübarek tükrüğünü karıştırmış. Bunu demiş, onu e, harcın içine katıştırır, tutar. Halikaten öyle olmuş. Hazreti Ali Efendimiz demiş ki, ''Nedir ya Rasulallah, yani bir ya onu böyle veriyorsunuz, o Resulullah, cami olacağını Rabbim bana bildiriyor. zaten çok seneler cami olarak çalıştı. Gittik diyor o camiye, namaz kıldık diyor. Biz geldik diyor, yırmanımızın birisi diyor, orada kalmış diyor. Orada varmış diyor, karşıda diyor bir münkir kimse varmış tarikatı inkar eden. Ehli dünyadan bir kimse... ...kuluğundan karşı harcayalım. Gözü de yumru, mevludi i Şerif dinlemiş... ...o da öyle gelmiş. Gelse ki burada kalbinde sıhhat gibi çalışan... ...Allah, Allah, Allah... sukut etmiş. Hazretimizden yanlarmış, efendim bir hal oldu... ...kalbimizin zikri durdu demiş. Efendimiz de şahidiymiş bunun... ...o da varmış... ...otursam dedim, oturun... ...bir murakabayı aldı... ...sen ana... Şuan şikaya gitmişsin, camiaya, sohiyakiaya gitmişsin, evet. Kardeşlerimiz gelmiş de sen orada kalmışsın. O kardeşimiz de beyler beyliği diyor, efendimiz. Beyler beyindenir diyor. Evet efendim, o da mevludu şerif dinlemişsin. Gözün yumlu olduğu halde karşında bir münkir varmış. Onun kalbinden geçen hastalık durdurmuş durdurmuştu. dedi ki ya edelim. Gümül'le onlarla beraber otururum, kalkarsan yani sen de bir hayat bırakır mı, bunun ikane çaresi diyor Efendimiz, <gülüyor> Rabıta'nın oturacaksın oturduğun yerde, Rabıta-i şerife, can hatırında olacak, onun zilli manevisi altında olursan hiçbir şey tesir etmez. Baştan başlarken ehli dünyadan istinab diye başladık, böyle geldi hatırına. Ehl dünya ile ihtilap onlarla kat karışmak senli katildir. Yani öldürücü zehirdir tiryak yetişmez. Tiryak yetiş. Niye gelecele zehirdir o. Kime diyor efendim ehl-i değil? Daime dünyadan konuşur. Hiç ahiret hatırında yok. Fabrikamız şöyle oldu, tarlamız böyle oldu, bahçemiz şu oldu, oyunumuz şöyle oldu. Hiçbir zerre kadar ahret aklına gelmeyen kimseye ehli dünya denilir. Bir kimse neyi çok zikrederse, neyi çok severse onu çok konuşur. Bozulmaz taide Peygamber Efendimiz buyuruyor. Neyi insan çok severse onu, Efendisi'ni çok seviyor. İndirir, kaldırır, Hacı San Efendimiz ne filan konuş, duyunup, e, ağlar bir taraftan çünkü çok seviyor, rabıta ediyor ne? Peygamberimiz Muhammed ve Vesselam'a çok sevgisi var. Fahri Kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, efendim vardık Medine'yi, Tahir'i ziyaret etti. bir türlü kokusu burnumdan yetmiyor, durmadan onu diye ...Hak Celle çok muhabbet olan... ...dolumadan Allah zikreder. Bunun için insan kimi çok severse... ...onu çok meşgul olur. Ehli dünya ile ihtilat... ...ahiret adamına bak belli Peygamberimizi, Efendimiz'i... ...Allah'ımızla çok meşgul, ahiret ehli. Tarlayla, bağla, bahçeyle, makineyle... ...söz ailesiyle, çocuğuyla daima... Onları indiriyor, kaldırıyor. Daim onlama ehlendirin ya bunlar. Onlar seninle katildir. Bu zehirle maktul olan kimse mevki ebedilmeye giriftar olur. Keşke bir tecrübe olsa kurtulsa ece bir ölür. Ahleti ölür. Arif'e için işaret kafidir. Arif kimseye düşünmek için işaret kafidir. Size işaret veriyorum diyor efendim. Siz kendinizi kurtarın ziyine taslununmayın anların yağlı lokmaları o ehli dünyanın yağlı lokmaları verinizi kalbini eziyaduna evet. sebeptir kat meryem'in daha çok hastalanmasına riyadalaşmasına diye kulubi bir merazun tezade'lullah'u'l-merad hastalanmış daha hastalığı ziyadalaşıyor Emmariye ne düşecek Allah korusun onun için Nereyizde kalbinin fiza yüzüne sebeptir, onların ekmeğinden de yemeğinden gelirse. Hmm, İmam-ı Azam Efendimiz bir yere gitti ve baktığı onlardan birisi yemeğe oturmaz. Efendim buyurun, niyetliyim, diyesin. Eğer varsa ki, talebeler, efendim niyetliyim de buyurur. Öyle ekmekleri yememeyen niyetli. O adam koruca niyetli zannetsin beni. Yani. <gülüyor> İyisin mi? Böyle iyi etmesin. Ee, bir şey daha hatırıma uzandan geldi. Orada İmam-ı Efendimiz Radıyallahu anh Kudsesi Radıyallahu anh. Kim, Şu gelen adam misalıyla görüşmek arzu yetmedi mi? Çocuklara şöyle bir cızık dairesi çizarmış. Efendimiz bir de burada yok. Şu cızığın içinde yok. Şurada var ama. Onun şeyi böyle siyasetliydi. Abdullah Efendi'yi çınırdı mı o Muhammed Abdullah Gaklı hocamızı? Bu da yok dediler. İmam-ı Ağzım Efendimiz'in şeyini yapmasın Yahya'la Hasan gelen, yürüşeceğim. Yani bu da yok dediği başka insana denilir. Bana demesin Allah azaltı olsun. Çık aman efendim buyurun buyurun. O da <gülüyor> yok denir diyordum ben. Her insan çok geliyorlar da benim sevmediğim de sizleri öyle zannetmişler, kusura kalmayın falan dedi. Onun büyükler bazı yalan değil, es-zah yere burada yok diller, Şurada var Allah. Bazı şey de belletmiş oluyor bizler <gülüyor> size ağırlar. <alalım. gülüyor> Allah'ın yağlı lokmaları da meryüz-i kalbinin tezayüzüne sebeptir. Orucum değil, orucum niyetliyim de işte, değil mi? Ne keyfiyetli anlam felah ve necep memur olabilir, ne keyfiyette onlardan necap umulur? Kendimizi Allah razı olsun, Çeker bizden alalım, böyle. Dinleyip, dinle zayip, yani olmaz böyle şeyler. Her şeyden vazgeçelim. Hazer, Hazer. Efendimiz korkun, korkun, korkun, usta. korkun diyor. Anların sohbetinden firar, aslandan daha ziyade gerildi. Aslan, parça. O, o parçalayan aslandan daha onlardan kaçılmayan görüyor musun, bu yere parmak basıldı öyle kaç ki umut düşme imkanı olmasın huzustan ile yürür ihtiyacını verir alışverişini yap hiç zarar olmaz yahin böyle dalgın duramıyorum bari bunun yanına oturayım ne edeyim seni zehirler kapar uyarır. Allah Allah sohbet anların sohbetinden firar aslandan daha ziyade gerektir. Onların nimetinden, sohbetinden, muhabbetinden, görülüşlerinden, hürriyetinden görülüşlerinden daha ihtiraz bulunmak gerektir. Hazret etmek, korkmak gerektir. Yoksa helaki ededi husrani sermediği icabiler. Yoksa ebedi helakiler husrani sermedi ahirette husrani edediye cehenneme göndermeye. Sınav olur. Bu kadar mühim olmasa evrendiz böyle yazmazdı. diyorum... Ha, <gülüyor> haberde uyarıldı ki, mentevaza, de sürseldiniz. Babam bizi bu çok demdiler verdi bunu, kadın erkek kocacaya bütün insan tevazu ile tevazu. Anlatsın tevazu iyi ama yerinde olursa iyi. ...men tevazâ, gâniyenle zînâ'yı, zengine, zenginliğinin için, dünyanın, dünyalığının için, ağalığının, değliğinin, reisliğinin, başkanlığının için ee, tevazu ederse... ...zehbe sürse dini, dininin üçten ikisi girer, Peygamber. Peygamberimiz. Din, dininin, yani hiçbir şey dine topanmaz, bozamaz, ama böyle bir zengine fakire, o yaşta gelenlere hürmet edip kalkmıyor da zengin olunca ayağa akıyor, buyurun efendim, diyor. Ondan bir şeyler kılmıyor, tabas buz ediyor. Şimdi hocalıkta, hocalıkta, hacılıkta, imamlıkta, vağızda, nere? Çok tehlikeliydi eskiden bu. Şimdi devlet maaşımızı veriyor da, onun böyle eğilmiyor. Yoksa o anı şimdi elinden dönüyordu. Ulan, Malak Hoca bir şeyh var, hayretten aldık. böyle o Adana ağaları, e, imam tuttu mu o ağa bağlısın. Onun köle. Geldi diyor ağanın biri diyor. Caminin hoğlusunda elini arkasına atar diyor, böyle gider, gelir, gider, gelir, gider, gider gelir. Şeketi üstünde, diyor. Hoca İmam'dır, diyor. Ağzını mı Hoca İmam, kendin de takınca getir. Kıstalacın. Bir e, doldur. doldurur. Anaatınız olsun, diyor. Herif beni küle yerimde kullanıyor. Köleye böyle dinilmez. O kadar da cemaatim var, beni seviyorlar, diyor. Hoca halen sağ yatakta şimdi, onun muskası kadar tesirli, onun okuması kadar tesirli, bir hoca bulamıyorum, yatakta ne? çat böyle yatıyor, geçen ziyarefine var. Hocakla diyor. Kıymaklı bir adam. Kine <gülüyor> geldi, diyor. Hoca, böyle bir kat gider, gelir, diyor. Ee, Yanının takoyuna getirdim, <gülüyor> diyor. Tavit götürdü, Senin bu gelişetin piravun gelişeti. Değilmiş hocam. Nasıl olursa. Gelişe. <gülüyor> Yahu ağaysan yine ağasın. Ben imamım. Nuktediyen viheden imam geliyor bana. İmama iftida ettim, diyor herkes. Ben senin yumuş şahın, miyim? Sen benim kırdığımı Ayağımın takvinyasını getir. Sen nasıl herif Hep korkmuşlar. Yani şimdi hücum eder, öldürür diye. Nasılsa işte hocanın okumasını, çok kuvvetli kendini çevirmişlere öyle olmalı ki, tıpramadı diyor. Bir bir geçti diyor. Yani siniri bozulur şekle geldi. Oldu gitti kurşun gibi diyor. Abdestini aldı diyor. Kendi namazı kılıp, fıra! Çıktı gitti diyor, bütün cumhaat bana ağladılar. <gülüyor> Hocam acaba, sabah sağ bırakırım ola sizi. Kaçsan geçsen iyi olmaz mı diyor. Yani senin gibi imam görmedi ama hayatından korkuyor, öldürürsen ne yapalım diyor. Böyle tehlikeliydi arkadaş, Aa, Nasıl ayağa kalkmak böyle? oğlum ama imam ne olmam, böyle bir yere gitmem, bir anı için ayağa kalkman gününüzün üçte ikisi gider. Yürüsümüz işte. Şu haber verdiğim mevsim. Gece kafayı diyor, mandalladım diyor iyice diyor. Yani geriden ağaç verirdim diyor doğrusu. <gülüyor> i̇yice şey diyor. Öyle uyuyamadım. Kafayı geldi kalbine, şu korkuttular diyor, öldürdüler diyorlar diyor. Bir daha geldi diyor, tak tak tak tak kapıya etmiyor buren onu. Kim o dedim diyor. diyor, diyor. Hacı Recep diyor. Vaktivan'ın ses adaması orada debittir. Allah. Meskulum. meskulum sen <gülüyor> ya. Hele korkuyorum diyor, <gülüyor> ne olur ne olmaz, Allah'ın takdirine razim ver, mandala kaldı, ayağımı kapandı diyor, Allah da diyor. Hoca senin gibi daha hiçbir hoca bana söz söyleme Ben Allah'ın ne kadar asık oluyormuşum da ben bu imamları küle yerinde kullanırmışsın. sin aile ağladı ben ağladım aynı ağladı ben ağladım diğerinizde ok dikildi Haydi demengine hazırladı bizim evde yiye halaydan koluma girdi vardı mı hanımbaşı da ağlıyor ağdı böyle islah Allah senden razı olsun. Dahımlarla gömlekler, miltonlar neler giydirler diyor. Malı'dan yağ olduk, herif de ondan olurdu, kendi eliyle diyoruz. Öyle tehlikeliydi. Allah uzattı. <gülüyor> Endişe lazımdır ki, tevazu eylemek Allah'ın ginasından mıdır, yoksa başka şey için midir? Şöyle bir düşünelim diyor. Bir adama tevazu edip ayağa kalkmak, zenginliğinden için midir, yoksa başka bir niyetler mi? Neyi düşünün diyor. Şek yoktur ki, hasatınız, şehk yoktur ki, kınası cihetindendir. Zengin olduğundan için ayağa akıyor diyor, Biz zengine. Niye o yaşta bu ihtiyar ayağa kalkıyor ya? Yok öyle bir, salahiyet sahibi ne hâl yani efendim? Öyleyse diyor, dini müşt eksik etti. Anın neticesi, dinin iki sülüsünün zehabıdır. Sen kanda, İslam kanda, sen nirdesin, İslam nirde, sen nirdesin, Necep kandadır, sen nirdesin, kurtulmak nirdedir, böyle, yani dünyanın alanlarına, ehli dünya, zengin, ee, ben, başkan, milletvekiline, huu, hiç kimseye görmediğin ayağa akıyor, hürmet! Yapma Allah'ım size sanırım, sen dindar bir insansın. Yaptı, yaparsan herkese bir karar da yap. Yani o bir misafirine buyurun buyurun diyor, ona da buyurun buyurun diyor. Ona ayağa kalkıyorsun, ona da ayağa kalkıyorsun. Zararı yok ama... ...buracık tarbettirirsen günün üçte ikisi girer diyor. Zenginliğin için çünkü yaptığım. Şort sebepten ki, nacins ile sohbet... cinsi olmayan kişilerle sohbet... ...anların yağlı lokmasını yemek... Kalbi tezakür-ü kalbi ee, efendim Efendimizin, hanifelerinin, hocaların vağzından kalbi kür eder. Ve tahul-ü mesayetten, nasihattan faydalanmadan uzak eder. Kelime ve kelamla ile olma olmak istemez o kalp. Söylesin o hiçbir şey anlamaz. Çünkü zıkın gibi zenginlerin yemeğini gibi koşuyor devata falan. Haram mı, zıkım mı, almış, pankadan mı, veresini, e, kanunca mı onları hiç hesap etmeden onu atıyor boğazına, zıkım alıyor kalbine. Hiçbir e, e, zatın lağzı, nasihatı, üstadın lağzı, nasihatı zerre tesir etmez öyle kimseye. El-Hazer ve El-Hazer, Efendimiz Hazerdir. Korkun korkun. Rüyetlerinden de hazel lazımdır. Şöyle görmelerinden, fasik göründüğü kalp kararlımış. Rabıtasız olur da onlara böyle bakarsan kalbi bir siyah böyle derseler. Eskilenseti ne almıyor? Bundan oluyor işte. Rüyetlerinden de hazel lazımdır. Ne uzanın Ben Yani bazı mu kulas ediyorum diyor efendimiz. Ne <gülüyor> sayihen nasihatının zübdesi ehli tedeyyün ve erbabı teşerrula ihtilaf ve imbisattır. Ehli din ehliyle, şeriat ehliyle karışmak ve imbisattır. Onlarla kalbini açmak, aşırı sohbetlerine varmak, Allah, Allah diye beraber demek, kalbini görüyorsunuz derhal açıyor bir iznillahü teala. Tedeyyün ve teşerrudehı ehl sünnet vel cemaatın tarikaya haklarına salik olma merbuttur. Yine diyor mu, şeriatı ehli diyor mu ya, ehli sünnet vel cemaattan çıkmış ulemaim diyenler var. İşte bunların orada var, böyle, hukk ol, inkar eder. İçine girer, rahmetadan nerelere bak, şuraya dönüverdim de der ki, canım kula rahmeta Allah'tan kurgan insandır. O adamı gördünüz, benim bütün tüylerim ayağa diken, dikilirdi ben, Bağızkana gelir. Böyle ufak ufak benim ömrümü alır, efendi hazırlarıyla görüştüm, söyledi, ''Efendim, rabıta ne Görüştüm de yine, yine rabıta, insanı Zurukhan'a çatlatacak bir adam. Allah şerlerinden muhafız olsun. ''Ulema'yı sütten kaçının.'' diyor. Efendimizin şöyle beraberinde halifesi Halil efendi, birisi Nur efendi. efendi, birisi de Hacı Mustafa, Hacı Abdullah, şu üç kardeşim intisaflı, şu Mustafa intisaf etmez İnci köyden mahalleden Mevlüt Hoca var, bizim akrabadan olur, Gene köyde eğlenirdi, ailesi oradaydı, o da oranın <gülüyor> imamıymış. Hocam ben tariha talihliğe girmek istiyorum. Bila oğlum seninle ben tarihliğe. Nereden kaldıracağız, bürdüreceğiz, O en büyük adamların hali diyor. kızın ile Kızımdağ'da beraber yan yanaydı evleri diyor. Kız sene beraber yaşadılar. O bir hocanın zehirinin yüzünden tarikata girmeden öldük hep da. Halil Efendi böyle ağlardı. Ulemanın da öyle kısımları var. Her hocanın yanına var da bu biliyor, ne bileyim. Sokulma, seni tarikattan alak vururlar. Allah şerlerinden muhafaza duyuyorsun. Hmm. Ötekilerden yeter öyle. Şöyle sahar koydu. böyle müftülüğe girdi. Şimdi saharını kökünden sıyıttırdı. Böyle metrus şeklinde Öyle koca var bizim buralar. Bilinler bunlar Allah şerlerinin ruhsası kırkay i Naciye. Onlardır. Şeriat değerlidir. Bu gibi ricala mütebaatsız, necet muhaldır. Böyle zaten büyük zatlara tabi olmadan necep bulmak muhaldır. İmkanı yoktur. Yani Allah'ın işte reilerine ittibasız felah minteni'dir. Onların reileri üzere tabi olmazsan, onların gösterdiği ehli din, ehli şeriat, yani zamanın kutlucağının o gösterdiği yoldan gitmezsen, necebilecek bulmanın imkanı da ancak neceb, belah bunlara olabilir. Bu manaya akıl ve nakli keşfi şahittir ki tehalif ihtimali yoktur. Hilafına hareket etmenin ihtimalı yoktur. Eğer bilinirse ki bir şahıs hartal genesi kadar bu sırası müstakimden ayrılmış olsa An'ın sohbeti semmi katil olup, görüyor musun, iyice dinleyin de bak. Yani, sıratın ı müstakimden olsa bir kimse, an'ın sohbeti semmi katildir? Zehirleyen bir zehirdir onun sohbeti. İyice dinleyelim, an'ınla mücaleseti, meclisi zehri emta adliylemek gerektir. Öldürüveren bir sehir şey bilmek, sohbeti planlarlar oturup bakma, hiç olsun, bu adamın biz de olsun, bakma lan oluyormuş ya. Gitti. Allah'ın sohbetinden içtinaf eylemek zarurudur. Bu dini mübinde, peydah olan, fitne ve fesat ol, cemaatin şe'amatındandı ki, hatayı dünyevi sebebiyle ahiretlerinde berbat eylemişlerdir. Dünya hataları yüzünden, yoldan çıktıklarından, sınır çaldıklarından, Şeriat'tan ayrıldıklarından, yani ayrıldıklarından ahiretlerini de berbade edilemişlerdir. Estağfirullah, Bismillah. Ey kellezîneşteravuhu huda, bilhüde temârafihat ticâratuhu ve mâkânü müttedîn sadakallâhul azim ma'ali şerifi. Onlar o kimselerdir ki, doğru, Allah'ımız buyuruyor, doğru yolu bırakıp sapıklığı, eğri yolu sapın almışlardı emek alışverişleri onlara kazanç sağlamamış. Doğru yolu vermişler, eğri yolu almışlar. Onlar doğru yolda, doğru yolu da bulamamışlardır. Yahya bin Muaz uyardılar ki üç sınıftan düştenim olmak gerektir. Üç sınıftan kaçmak gerektir. Nasıl efendim diyor, "Ulemayı gafilin. Ul rayl bu tasavviti cahilin Yahya bin muazzam vurdular ki ilk açmak lazım. lazımdır. olan ulemadan hem alim hem tarikata girememiş. İller takdir etmiş de böyle ünlü insanlar, onlar götürebilir, götürebilir, şeytan anlatmış. kendi hucağına gafil adam. Bunlardan kaçınmak lazım, diyor. Bir, Kurra'yın sehîn hafızanla eşiklere oturur, Kur'an okur, geçirir böyle. Müdareli, halktan bir şey mukabile Kur'an okur. Bununla kaçınır. Ama. Üçüncüsü, bu tasavvut-i cahilin, cahil sosulardan da. Cahil ilmi hiç yok. Eliften, İyi bilmez tarikatın başına geçti bizim burada biri. Bir zaman geldi, herkes şahit bunu. Dervişlerime diyor, ben veriyorum, namazı oturduğun yerinden, kılığından kabul ettireceğim. Kıyam, tarz olan kıyam terk etti. Sonra biz dedi, alem ervah'ta kıldık namazımızı, dünyada namazı, üzüm yok. Böyle bir çeşitler çünkü bir şiddet olmadı mı? Bir cahil.